Radyo tiyatrosu Bayram Alacatlı Yöneten Engin da Efektör Yüksel Doğru Oynayan sanatçılar Profesör Toron Karacoğlu Halil Ersan Uysal Avni Orhan Hızlı Hakan Metin Çoban İsmail Emre Törün Selçuk Ahmet Uz Ayhan Kemal Berat Sema Selma Kutlu Sevda Hikmet Körmükçü Orhan Mehmet Çerezcioğlu Doktor Cengiz Keskin Kılıç Polis Pekcan Türkeş kahraman lütfen ameliyathaneye doktor kahraman lütfen durumu nasıl yoğun bakımdan bu sabah çıkarttık ama iyi olduğunu söylemen mümkün değil yaşayacak mı yaşamak için savaşması gerekiyor o ise savaşmak istemiyor sizce bunun belirli bir nedeni var mı bir değil birçok nedeni var iki gün içinde vücudunun üç önemli organını kaybetti kötü bir durum Hastaneye getirildiği zaman vücudunun yarısı tamamen donmuştu. Ya donan yerleri kesecektik... ...ya ölüme terk edecektik. Biz kesmeyi tercih ettik. Sizi anlıyorum. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Kolsuz ve bacaksız bunun adı yaşamak olamaz. Başka çare var mı? Olduğunu sanmıyorum. Ee, onunla görüşebilir miyim? Hayır görüşmenize izin veremem. Sizi zorlamak istemiyorum. Ama o dağda ne olduğunu öğrenmek için... ...onunla muhakkak görüşmeliyim. Hayır dedim. Doktor... O adam her an ölebilir. Sırlarını mezara götürmeden gerçekleri öğrenmek zorundayım. Pekala. Sadece birkaç dakika. Tamam doktor. Sadece birkaç dakika. Doktor Celile Morg, lütfen danışmaya. Doktor Morg, lütfen. Lütfen en yakın telefona bakınız. Hemşire Kutlu. Lütfen telefona. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İfadenizi almak için görevlendirildim. Durumunuzun ağır olduğunu biliyorum. Bu nedenle sizi zorlamayacağım. Konuşup konuşmamakta serbestsiniz. Bu ne oldu? Sadece cehennemin kapısı aralandı. ...ve bizler o kapıdan içeriye girdik. Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Yaşam burada bir bilmece olabilir ama... ...orada gerçeğin ta kendisi. Bizler o gerçeği öğrendiğimiz zaman... ...çok geç kalmıştık. Hangi gerçek? Ee, biraz daha açık konuşmaya çalışın. Yaşam gerçeği. Her şey... ...her şey... ...10 Haziran sabahı başladı. Gel Günaydın profesör Günaydın çocuklar İçeri gelin kapıyı kapatın Arkadaşlar bizimle görüşmek istediğinizi söylediler Evet Lütfen oturun Sınıfımın en iyi öğrencilerisiniz Test hazırlamak için konu bulmakta güçlük çektiğinizi biliyorum Bu nedenle size bir teklifte bulunmak istiyorum İki gün sonra büyük bir araştırma gezisine çıkıyoruz İsterseniz siz de bu araştırma gezisine katılabilirsiniz İnanılmaz bir teklif Teşekkür ederiz hocam Sevineceğinizi biliyordum Hocam hangi konuda araştırma yapılacak? Deprem İyi de bu konu asırlardır araştırılıyor İlginç bir tarafı olduğunu sanmıyorum Deprem her zaman ilginç bir konudur. Hocam deprem konusunda yüzlerce tez hazırlandı. Bizim hazırlayacağımız tez bunlardan farklı olamaz herhalde. Ben olacağına inanıyorum. Nasıl? Bildiğiniz gibi ülkemiz büyük bir deprem kuşağının üzerinde. Bu nedenle her yıl hafif ya da şiddetli bir sürü deprem olmaktadır. Biz olması muhtemel bir depremi önceden tespit etmeye çalışacağız. Depremi önceden tespit etmenin mümkün olmadığı... ...bilim adamları tarafından defalarca açıklandı. Evet bu araştırma kır gezisinden öteye gidemez. Kır gezisi mi? Böyle düşünmem beni üzdü. Bakın doğrusunu söylemek gerekirse ben de Ayhan'la aynı fikir diyeyim. Sizi anlıyorum ama karar vermeden önce beni dinlemenizi tavsiye ederim. Pekala hocam ee, sizi dinliyoruz. Evet bakın bu harita ülkemizde meydana gelen deprem yerlerini, fay hatlarını gösteriyor. Bizim araştırma bölgemiz Erzincan'dan başlayıp... ...Refahiye, şehri Reşadiye üzerinden geçip Amasya'ya uzanan fay hattı. Özellikle Erzincan ve Refahiye arası araştırmamızın ana merkezi olacak. Hocam bu bölgeyi seçmenizin belirli bir nedeni var mı? Bir değil, birçok nedeni var. 26 Aralık 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen ve... ...ve 32.962 kişinin ölümüne sebep olan deprem... Refahiyenin kuzeydoğusunda büyük bir çatlağa meydana gelmesine sebep oldu. Bu çatlağı duymuştum. Yanılmıyorsam Melikşerif köyü ile Alacatlı köyünün arasında bulunuyormuş. Hı -hı, doğru. Köyler tarafından kurt deliği. Yabancılar tarafındansa şeytan kapısı olarak adlandırılan bu çatlağın uzunluğu 250. Genişliği ise 23 metre. Bu tür çatlaklar dünyanın birçok yerinde var. Haklısın ama bu çatlağın özelliği hiçbirinde yok. Size bir soru. Dünyanın en derin mağarası nerede? Ee, şey... E, Fransa'daki Saint Bernard mağarası. Peki derinliği? 1535 metre. Hmm. Ya ülkemizdeki en derin mağara? Düdencik mağarası. E, derinliği ise... 330 metre. Ya. Beyler bu çatlağın derinliği... 2380 metre ve... E? Dünyada bir eşi daha yok. Müthiş. Çatlağın dip tarafında... Büyük bir mağaranın olduğu tahmin ediliyor... Biz ekip olarak bu mağaraya ineceğiz. <gülüyor> Hocam... ...2380 metre derinliğe inmek sanıldığı kadar kolay değil. Biliyorum. Ama geleceğe ışık tutmak için... ...birilerinin o çatlağa mutlaka inmesi gerekir. Bakın... ...bu işi yapabilmek için yeterli malzeme gerekli. Bizde ise bunların hiçbiri yok. Ayrıca aşağıda neyle karşılaşacağımız da meçhul. Araştırma yaparken hayatımızdan olabiliriz. Bu iş sokakta yürümekten daha tehlikesiz. Araştırma kaç gün sürecek? Yaklaşık üç ay... Üç ay? Üç. ve çıkış zorluklarla beraber en fazla üç gün sürer. Üç ay çok uzun bir süre. Evet. Bana öyle geliyor ki siz bazı gerçekleri saklıyorsunuz hocam. Araştırmanın gizli bir tarafı olmadığı için sizden en ufak bir şey saklama gereği duymuyorum. Üç ay süreyle aşağıda kalacağız. Hocam bu toprağın 2380 metre altında diri diri mezara gömülmek anlamına geliyor. Anlamın ne olursa olsun sonuç önemli. Yapacağımız araştırma depremlerin insanlara vereceği zararı önleyebilir. Haklısınız. Ben sizlerle aynı fikirde değilim. Depremin ne zaman olacağını tahmin edemezsiniz. Bu nedenle o çatlakta aylarca... ...hatta yıllarca kalabiliriz. <gülüyor> Hiçbirimizin o kadar çok boş vakti yok. Yanılıyorsun. Orada sadece üç ay kalabiliriz. Aksi halde hayatımız tehlikeye girer. Nasıl bir tehlike? Eylül ayının on beşinden sonra... ...bu bölgede şiddetli yağışlar başlar. Çatlağa su dolabilir. Hatta yağmurun yumuşatığı toprak... ...heyelan meydana getirirse çatlakta kapanabilir. Böyle bir tehlike anında hiç kimse bize yardım edemez. Açıkçası o delikte üç aydan fazla kalamayız. Yanılmıyorsam bu araştırma gezisinin... ...sokakta gezmekten daha tehlikesiz olduğunu söylemiştiniz. Evet. Ben sokakta gezmeyi tercih ederim. Saçmalama. Hazırlayacağımız tez için... ...bundan daha güzel bir fırsat bulamayız. Aa, tabii sadece tez değil böyle derin bir mezar da bulamayız. Profesör ben geziye katılıyorum. Niye sen? Bakın ben... Ben yaşamı seviyorum. <gülüyor> Galiba tehlikeyi de seviyorum. Ama... ...her şeye rağmen bu geziye katılacağım. Aramıza hoş geldiniz. adinin değişik bir iklim yapısı var. Gündüz yanarsın, gece donarsın. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim profesör. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlara bir saat sonra çadırda toplantı yapacağımı söyle. Emredersiniz. Elektronik aletler geldi mi? Evet efendim. Memlis Hanım montajlarını dün akşam bitirdi. Güzel. İniş için her şeyin hazır olmasına sevindim. Çatların giriş kısmı oldukça geniş. Rahat bir iniş yapabiliriz. Evet inmesine ineriz de acaba çıkarken rahat çıkabilir miyiz? Bundan kuşkunuz olmasın. Çatlağın etrafını çeviren iki sıra dikenli tel kuşkularımda haksız olmadığımı açıkça gösteriyor. Dikenli tel seni aldatmasın. Yaptığımız araştırmaya göre bugüne kadar çatlağa insan düşmemiş. Umarım ilk düşen biz olmayız hocam. Evet arkadaşlar dört gün sonra zorlu bir yolculuğa başlayacağız evet. bu nedenle aramıza yeni katılan arkadaşları size tanıtmak istiyorum Ayhan Mengüç Selçuk Ata Merhaba İkisi de öğrencim diğer arkadaşları gelince jeolog İsmail Kuru bilgisayar mühendisi Sema elektronik mühendisi Hakan Akdeniz Selam arkadaşlar Doktor Sevda Saraç Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü'nden Avni Cebeci... ...nasılsınız? ...ve Dağcılık İhtisastan Halil Balmuk. Tanıştığımızı e, Ersin Bey'i de tanıyorsunuz. Merhabalar. Yeryüzüyle çatlak arasındaki irtibatımızı sağlayacak. Tanıştığımıza sevindim. Ben de sevindim. Ersin Bey hava raporunu aldın e 48 saat içinde herhangi bir hava değişikliği olmayacağı bildirildi. Ay, Çatlağın durumu? Güzel. Çatlağın 500 metre derinliğe kadar olan bölümü ışıklandırıldı. Güzel. telsizlere ait antenin montajı da tamamlandı Halil Bey Efendim iki gün önce 300 metrelik bir iniş gerçekleştirdim hmm. yaklaşık 400 metre aşağıda 10 metre genişliğinde bir çıkıntı var ya evet. vincin yardımıyla bu çıkıntıya kadar rahatça inebiliriz güzel Sema Hanım bilgisayarlar geldim Evet efendim eksiğimizin kalmadığına sevindim 2 gün izinlisiniz Çevre köyleri gezebilirsiniz. Aa, <gülüyor> <Çok> <gülüyor> iyi i̇yi. Ay, <gülüyor> Aman Allahım, Selçuk, Ayhan uyanın. Ne oldu hocam? Yağmur geliyor çabuk kalkın Ay, Çok yoruldum uyumak istiyorum hocam evet. <Gülüyor> Profesörü kızdırma Lanet olsun Gökyüzü simsiyah yağmur başlamak üzere Ersin Emredin, profesör. Malzemeleri vince yükleyin Başka. Siz de hazırlanın aşağı ineceğiz Delirdiniz mi bu havada aşağı inmemiz imkansız Ne söylüyorsam onu yapın Avni Bey haklı çatlağın duvarları ıslanırsa Ne inebiliriz ne de çıkabiliriz Çatlağın çeperi duvarlar ıslanırsa En az 15 günde kurur bu zaman kaybını göze alamam Ya şimdi ineceğiz ya da bir yıl sonra Bu yaptığınız delilik Hepimizin hayatını tehlikeye atıyorsunuz Halil Bey gelip gelmemekte serbestsiniz Diğer arkadaşlarla bu gece aşağı inmeye kararlıyım Bu inişin sorumluluğu size ait Selçuk siz ikiniz Ersin Bey'e yardım edin Peki hocam Sema Hanım sizde vince yüklenen aletleri kontrol edin Peki efendim Oyalanmayın çabuk olun Yiyecek paketlerini yüklemeyi unutmayın sakın Hakan Bey vinci kontrol ettiniz mi? Evet efendim. Vinç'teki çelik halat 400 metreye göre ayarlandı. Ve iki defa deneme yapıldı. Sonuç olumlu. Yağmur çok şiddetlendi. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Malzemenin tamamı yüklendi. İniş için her şey hazır profesör. Vinci çalıştır. Emredersiniz. Ersin Bey, indirmeye başla. Çelik kalattan uzak durun. Senin kaskın nerede? Sırt çantamda hocam. Hemen giy onu. Peki. Sen de dua etmeyi artık Burası çok soğuk, üşüyorum. Çatlağın az kısmında dolaşan rüzgar ısıyı düşürüyor. Aşağı indikçe ısı normale döner. Profesör, çok hızlı iniyoruz. Bu hızla çıkıntıya çarparsak çökmesine neden olabiliriz. Haklısın. İleriden merkeze. İleriden merkeze. Merkez dinlemede. İnişi yavaşlat. Anlaşıldı profesör. Çıkıntıya 20 metre. Sıkı tutunun. 10 metre. Çarpıyoruz dikkat. Malzemeleri boşaltın. <Gülüyor> profesör. Bundan sonra mola vermek için uygun bir yer bulamayabiliriz. Sabah kahvaltısını burada yapalım. Fena fikir değil. Tokarına daha rahat hareket ederiz. Sema Hanım. Efendim. Arkadaşlar malzemeleri indirirken siz de sevda annela kahvaltıyı hazırlayın. Peki efendim. Ayhan taşıdığın konserve kutusu değil. Elektronik malzeme. Biraz dikkatli ol. Özür dilerim hocam. Ee, Avni Bey iniş malzemeleri hangi kutuda? İki numaralı kutuda. Dur bakayım. Evet, asetilenden bunlar çivili botlar. Su geçirmez durumlar, merdivenler, kancalar, sab Tamam, tamam halkalarda tamam. Bu iplerin sağlam olduğunu emin misin? İpler özel olarak yapıldı. Her biri iki buçuk ton taşıma gücüne sahip. Kahvaltı hazır. Geliyoruz. İp benim beye başlayacağım. Siz ipi kemerlerinizdeki halkaya geçirdikten sonra beşer metre aralıklarla beni izleyeceksiniz. Tutunacağınız yerlerin önce sağlamlığını kontrol edin. Aksi halde hepimizi uçuruma yuvarlarsınız. Evet başlıyoruz. Hadi malzemeyi bakalım. burada bırakamayız. Malzemenin tamamını bir defada aşağıya indirmemiz mümkün değil. Fazla ağırlık hem inişimizi yavaşlatır hem de hayatımızı tehlikeye sokar. <Gülüyor> Ama eksik malzemeyle çalışamayız. Profesör malzemeyi burada bırakacağımızı söylemedim. Taşıyabildiğimiz kadarını götüreceğiz. Kalanları daha sonra Avni Bey'le indiririz. Pekala pekala dostum kaptan sensin. İniyorum. Ayhan Bey sıra sizde. Buradaki kayalar çok kaygan. Dikkatli olun. Kolayın koptu. Dayanmaya çalışın. Söylemesi kolay. Aman Allah'ım. Heyelan. Heyelan hel geliyor. Hel hel hel gel geliyor. Kayaların girin. Hayvan ağzına Avni Ters bir şey var mı? Selçuk boşlukta sallanıyor Aşağıda küçük bir çıkıntı var Çıkıntıya kadar ona yardım et Profesör Size atacağım ipi tutun Evet, evet tamam Şimdi ipin ucunu belinizdeki halkaya geçirin Sonra tekrar bana atın Güzel Ayhan aynı şeyi sen yap Dikkat et Halil! Evet, Selçuk'u askıya aldık. Yavaş yavaş yukarı çekin. Profesör! Halil Bey'i duydunuz. Selçuk'u yukarı çekmek için yanına inmek zorundayım. Bir müddet hareketsiz kalın. Sıkıca tutunun. Akselde Selçuk'la beraber uçurum boylarız. Avni! Selçuk'u askıya aldın mı? Evet! Çıkıntının üzerine indim. Benimdeki ipi çözüyorum. İpi Selçuk'un kemerine bağlı ve aşağı doğru yavaş yavaş indir. İpi bağladım. Aşağıya gönderiyorum. Güzel. Biraz sağ kaydır. Biraz, biraz daha. G güzel. Onu yakaladım. Doktoru hemen aşağı indir. Profesör beni yukarıya çekin. Ayhan, bana yardım et. Beni mi kıracaksınız? Yavaş, yavaş çekin. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sevda Hanım. Halil Bey'i duydunuz. Hemen aşağı in. Korkuyorum. Korkulacak bir şey yok. ...tutunduğunuz kaya parçasını bırakın. Hayır yapamam. Yapmak zorundasınız. Hareket edemiyorum. Doktor, Selçuk sana ihtiyacı var. Ya aşağıya inip görevini yap... ...ya da kendini uçurumdan aşağı at. Onu zorlama. Profesör, hepimiz aynı ipte bulunuyoruz. O aşağıya inmediği müddetçe... ...biz de inemeyiz. Ayhan, ipi kullanmadan... ...doktorun yanına inebilir misin? Çok zor ama denerim. Güzel. Ayak uçlarını sağlam bir yere bas Sağ elinle kayaya tutun Sol elinle de belindeki halkanın vurgusunu aç Tamam açtı İpi halkadan çıkar İp boşaldı Tamam yavaş yavaş inmeye başla Kayalar çok keskin Tutunduğun yerlere dikkat et Başaracak mı? Başarmak zorunda Yoksa ömrümüzün sonuna kadar burada bekleriz Aman Allah'ım Aşağı düşecek Ayhan Bulunduğun yerdeki kayalar toprağın arasına sıkışmış Sol taraftan inmeye çalış Hayır yanlış yöne gidiyorsun Sağ tarafa değil sol tarafa Tamam Aynı şekilde devam et Doktor hanım Uzaktan evet. kumanda etmek aşağı inmekten çok zormuş Doktor hanım Belinizdeki ipi çıkartacağım sıkı tutunun Evet şimdi bana tutunun Güzel yedek ipi atın Doktor hanım Kayalardan ayrılacağız lütfen sakin olun Başardı evet oh, Başardı kendine geliyor ne oldu bana ee, yukarıdan başına taş düştü ucuz atlattın son anda başına taktığın kaska dua et bunun kafası çok kalındır. kask olması da taş kırılır kafası sağlam kalırdı <gülüyor> soğuk şakalarını başka zamana sakla doktor <gülüyor> aşağı inmesinde sakınca var mı şoku tam olarak <gülüyor> atlatamadı Birkaç saat burada kalmak zorundayız hava iyice kararmak üzere bu çıkıntıda kala mıyız hayır yok profesör haklı Kendimi iyi hissediyorum. Aşağıya rahatlıkla inebilirim. Onu duydunuz doktor. Hemen inmek için hazırlanın. Lütfen saçmalamayın. Ben de doktor hanımla aynı fikirdeyim. Selçuk'un durumu tam olarak aydınlığa kavuşmadan hareket edemeyiz. Ama burada da kalamayız. Bilmece gibi konuşuyorsun. Çıkıntının her tarafı açık. İkinci bir eylem hepimizin ölümüne neden olur. Onun için çıkıntının tam altında askıda bekleyeceğiz. Yarasa gibi. Evet profesör. Yarasa gibi. Aşağı inene kadar yetki sende. Selçuk'un rahat edebilmesi için... ...iplerden bir hamak yapmalıyız. Arkadaşlar... ...Halil Bey'i duydunuz. İstediğini yapın. Vay canına... Hayatımda böyle güzel bir manzara ile karşılaşmadım. Sarkıt ve dikitlerin güzelliğine bakın. Manzara ile bol bol zamanınız var. Önce iş. Sema'nım bilgisayarları kurmaya başlayın. Peki efendim. Hakan Bey, sizde yukarıyla görüşmemizi sağlayacak sistemi hazırlayın. Allah'ın belası araştırma bitse de bir an önce evlerimize dönsek. <gülüyor> İki aydır çocuklarımı görmüyorum. Ben onları özledim onlar da beni. Acıklı bir durum. Gözlerim yaşarıyor. Haklı <gülüyor> Avni Bey hepimiz ailelerimizi özledik. Bana bak sen ailenden çok sevgilini özlemişsin. <gülüyor> Saçmalama. Çocuklar sakin olun. Ahni. Efendim. Ses. Sesi duydun mu? Hangi sesi? Şu derinlerden gelen oğultuyu. Ee, yok hayır duymadım. Ben duydum. Mağaralardan biri çökmüş olabilir Mağaralar akustik bir yapıya sahip Yere düşen bir dikit de aynı sesi çıkartmış olabilir Aynı ses Haklısın Bu defa ben de duydum ha, Profesör Bilgisayara bakın Küçük çizgiler önemli değil ha, Çizgiler önemli olmayabilir Ama ekranın ortasındaki noktalar çok önemli Birkaç kaç tane siyah noktanın belirli bir anlamı olduğunu sanmıyorum Noktalar yerlerinde sabit olarak kalsaydı sorun yoktu. Ama noktalar hızla yer değiştiriyor. Bilgisayar programını sen yaptığına göre herhalde bu konuda bir açıklaman da vardır. Büyük bir ses dalgası geliyor. mi? Bunu tahmin etmek çok güç. Bilgisayar sese kilitlenmiş. Çıkış yapamıyorum. Başka bir komut ver. Kahretsin. Bilgisayar komut kabul etmiyor ekrandaki noktalar kayboldu hayır profesör kaybolmadı ekranın tam ortasında bir araya geldi Aa, bir dakika nokta genişliyor garip nokta helozonya'yı haline almaya başladı bilgisayar bize oyun oynuyor ben aynı fikirde değilim aman Allah'ım deprem deprem geliyor yok canım saçma hayır, hayır saçma değil Bilgisayar ses dalgaların noktalar halinde Toplayarak bir araya getirdi Bakın bakın Aynı merkezden yaymaya başladı O kesildi Bilgisayardaki elezon yayı kayboldu Normal programa geçti Hayır Bilgisayar sistemi devre dışı bıraktı Herhalde arıza yaptı Dört ayrı sistem ve dört ayrı bilgisayar var Hepisinin aynı anda arıza yapması mümkün değil Sistemlerde virüs olabilir. Sistemlerde virüse karşı güvenlik bandı var. Şuraya bakın. Bilgisayar indat istiyor. Sanki yer sallanıyor. Deprem. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Çatlak kapanıyor. Dikitlerden uzak bu durun. Çatlak tamamen kapanmak üzere. Çatlağa boş verin kendinizi kurtarmaya bakın. Dikkat edin dikitler düşüyor. Haran duvarın üstümüze düşecek. Salat yavaşladı. Bilgisayar ekranındaki imdat işareti kayboldu. Sistemler tekrar çalışmaya başladı. Ah, ah, ah. Hepimiz ölümden. <gülüyor> Hayır profesör, ölümden dönmedik. Hepimiz diri diri toprağa gömüldük. Moralini <gülüyor> bozma. Sevda, yaralanan varsa ilgilen. ...depremin merkezi belli oldu mu? Evet efendim. Erzincan'ın 60 kilometre batısı. Erzincan'ın 60 kilometre batısı. Evet. işte burası. Erzincan'la Refahiye ilçesi arasındaki vadi. Evet. Haritaya göre depremin... ...tam merkezi... ...Alacatlı köyünün 2 kilometre kuzeyi. Zayiat var mı? Bize ulaşan raporlara göre... ...önemsiz birkaç hasar dışında herhangi bir zayiat yok. 5.7 şiddetinde... Doğrusu çok ucuz atlattık. Hayır efendim. Ucuz atlatamadık. Ne demek istiyorsun? O vadede bulunan büyük ve derin bir çatlakta... ...dokuz bilim adamı araştırma yapıyordu. Kurt deliği. Evet efendim. Deprem sırasında çatlağın kapandığını ve dokuz bilim adamının... ...çatlağın içinde kaldığını bildirdiler. Ölmüşler mi? Bu konuda kesin bir bilgi yok. Hay Allah! Çatlakta araştırma yapmaları için kim izin vermiş onlara? Bilmiyorum efendim. Bu olaydan basının haberi var mı? Hayır efendim. Basına yansıtılmaması için talimat verildi. İki kişinin bildiği şey asla gizli kalmaz. Bu nedenle basın olayı duymadan biz gerekli bilgiyi vermek zorundayız. Elimizdeki yiyeceği idareli kullanırsak bize uzun süre yeteceğine eminim. Yardım ekibi de bu arada muhakkak bize ulaşacaktır. 2380 metre derinlikte toprağın altındayız. Yardım ekibinin bize ulaşacağına inanıyor musunuz? Neden inanmayayım? Siz ne düşünürseniz düşünün. Ben onların buraya ulaşacağına inanmıyorum. Ben de Sevda Hanım'la aynı fikirdeyim. Yardım ekibinin 2380 metre derinliğe toprağı kazarak inmesi mümkün değil. Daha önemlisi yukarıdakiler bizim yaşadığımızı bile bilmiyorlar. İyi bir fikrim var mı? Buradan kurtulmanın tek yolu... ...yeni bir çıkış bulmak. Bunun içinde bulduğumuz her galeri incelemeliyiz. Saçmalama. Galeriler bir sürü tehlikeyle dolu. Hoca doğru söylüyor. Yanılıyorsunuz. Tehlike galerilerde değil. Burada. Ne tehlikesi? Açlık. Galerilerde karşılaşacağımız tehlike... ...açlık tehlikesinden daha korkunç olamaz. Mağaradan çıkarsak açlık tehlikesinden kurtulur muyuz? Belki. Ama şansımızı denemek zorundayız Önerini kabul edemem ne olursa olsun burada kalacağız Açlık başlarsa birbirimizi öldürürüz Ben arkadaşlarımı öldürmektense galerilerde ölmeyi tercih ederim Grubun amiri benim Sen de diğerler gibi emirlerime uymak zorundasın Aa, Bakın benim bir fikrim var Nasıl? Sema Hanım Bu bilgisayarla yukarıdaki bilgisayar Aynı sisteme mi bağlı Evet Hakan Bey Çatlağın birleştiği yere küçük bir verici yapabilir misiniz Zor ama denerim Güzel ...hemen çalışmaya başla. Tesislerin çıkış yapmadığı bir yerden... ...bilgisayarla nasıl çıkış yapacaksın? Çatlak kapandı... ...ama arasında boşluklar kaldığından eminim. Bu nedenle... ...güçlü bir vericiyle... ...toprak üstündekilere ulaşabiliriz. Bilgisayar programı depremi tespit etmek için yapıldı. Sistem değişik bir konuyu kabul etmez. O zaman yeni bir program yapın. Bu mümkün değil. Yeni bir program sistemi devre dışı bırakır. Anlıyorum... O zaman tek çare... ...mevcut programı kullanmak. Ama nasıl? Nasıl? Nasıl? Vehrici tamam. Umarım istediğimiz gibi çalışır. zamanım Bilgisayar depremi kasete kaydetti mi? <Gülüyor> evet. Peki o zaman kasetteki bilgiyi sisteme yükleyin. Tamam, yüklendi. Ne yapmak istiyor? Bakın, yukarıdakilerin bize ulaşması mümkün değil. Onlar onlar bize ulaşamıyorsa... ...biz onlara ulaşmak zorundayız. Bu sistemle onlara ulaşamayız. Çünkü program buna elverişli değil. Sema Hanım, sistemin kontrolü burada. Önünüzdeki ekranda... ...yansıyan şey, her şey... ...sizin düzenlemenizle... ...yukarıdaki ekrana da yansıyor, değil mi? Ve tek şansımız olan bu yansımayı kullanacağız. Hazır mısınız? Evet. Şimdi, Helezon yayını... ...uzun kısa, uzun kısa olarak... Hı hı. ...dört aşama halinde yukarıya göndereceksiniz. Tamam. Ve bunu yaptıktan sonra... ...on saniye ekranı karartacaksınız. Faydası olacağını sanmıyorum. Siz sadece söyleneni yapın lütfen. ...buraya donmadan kampı boşaltın. Aşağıdakilerin durumu tam olarak... ...aydınlığa kavuşmadan kampı boşaltmamız... yerinde bir hareket olmaz. Milyonlarca metreküp toprağın altında kaldılar. Sağ kalmaları mümkün değil. Özür dilerim Orhan Bey. Ben hala ümidimi kaybetmedim. Onların yaşadığına inanıyorum. Aptalca bir inanç. Ben mucizelere inanmam. Kampı hemen boşaltın. Bana emir verme yetkisine sahip değilsiniz. Bilim grubunun yazılı emri olmadan... ...kampı boşaltamam. Burası afet bölgesi ilan edildi. Yani bilim grubunun yetkisi de sona erdi. Beni daha fazla kızdırmadan istediğimi yapın. Bilgisayar çalıştı. Size onların yaşadığını söylemiştim. Saçmalama. Sistem kendiliğinden devreye girmiş olabilir. Haklısınız. Hayır bir dakika. E, sistemde bu program yoktu. Deprem olmadan önce ekranda helazon yayının oluştuğunu sen söylemiştin. E, evet ama bu görüntü deprem öncesinin görüntüsü değil. E, uzun kısa uzun ve kısa. Ekran kapaldı. Sistemin kendiliğinden devreye girdiğini söylemiştim sana. Ekran tekrar açıldı. Aynı görüntüler. Uzun, kısa, uzun. İki uzun, bir kısa. İlk görüntüde iki uzun, iki kısa vardı. Kısa devre. Yanılıyorsun. E, sistem özel bir güvenlik ağına sahip. Elektrik sağlayan güç kaynağı problem çıkarttığı anda... ...yedek güç kaynağı otomatik olarak devreye girer. Bu görüntülerin bir anlamı olmalı. Yok yok. Belirli bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Ben aynı fikirde değilim. Uzun... Kısa, uzun. Buldum. Ne buldun? Morse ABC'si. İlk görüntüler sinyaldi. İkinci görüntü ise... ...imdat işareti. Kısacası SOS. Görüntüler değişti. E, kaleminiz var mı? Evet. Ucu 18 e ayar altın. Kullanırken dikkat et. Y-A-Ş-I-Y-O-V-U-Z... Devam et, devam et. Hepimiz yaşıyoruz. Bizi kurtarın. İnanılır ki bu de değil. Onlara yardım etmeliyiz. Bir yanlarında ne kadar yiyecek var? Bir ay yiyecek kadar yiyecekler olduğunu sanıyorum. Hı, oldukça uzun zaman. gün oldu. 47 gün. Yiyeceğimiz bitmek üzere. Birkaç gün sonra ekmek yerine toprak yemeye başlayacağız. Moralinizi bozmayın hocam. Yukarıdakiler sinyalimizi aldılarsa kurtarma çalışmalarına başlamışlardır. Her an kurtulabiliriz. Ben senin kadar iyimser değilim. Ne insan gücü ne de teknik böylesine bir derinliğe ulaşamaz. Selçuk haklı. Biz diri diri toprağa gömüldük. Diri diri toprağa gömülmemizin tek sebebi sensin. Fay hattında her an deprem olacağını bildiğin halde bizleri tehlikeye atmaktan çekinmedin. Bu araştırma başarıyla sonuçlansaydı sen bilimsel ödül alacaktın bizse kuru bir teşekkür. Bana öyle geliyor ki sen toprak altında kalmamıza değil bilimsel ödül alamayacağını üzülüyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Sana öyle geliyor. Hocayı rahat bırak. Allah hepinizin cezasını versin. Boş bir aya. ...ve bu hayal içinde bizimle alay eden bir sürü işe yaramaz alet. Lüzumsuz metal yiyemleri. Artık ne bilgisayar ne hesap makinesi... ...ne elektronik ölçüm aletleri kaldı. Hah, affedersiniz, sistem sağlam kalmış. Salak herif, seni geberteceğim. <gülüyor> Selçuk. Efendim, bırak. ayırın bırak. şunları. Meraklanmayın hocam yorulunca ayrılırlar O zamana kadar birbirlerini öldürmezlerse ayrılırlar Aa hemen. bak bu da olabilir ama en iyisi beklemek Aptal aptal konuşma Ayırın şunları Peki hocam nasıl isterseniz Halil bey ya. Sen Avni'yi tut Avni ee, Yeter, Yeterince gürültü yaptınız Buradan toprak yağıyor. Toprak mı yağıyor? Galeriye. Tanrım. Galeriye mağar kaçın. Mağara çöküyor kaçın. Çabuk. Selçuk. Selçuk. Halil. Ha. Seva. Evet. Sevda. İsmail. Evet. Hakan. Profesör ve Selçuk yok. Profesör <gülüyor> Selçuk. Buradayım. Toprağın altında Bana yardım edin ee, Yaram var mı? Ha? Kolumda küçük bir yara var ama ee, önemli değil Sevda Hanım yarayı temizleyip sar Halil Bey buraya gelin Ne oldu? Probezörünün durumu çok kötü Göğsüne saklamak dikip onu yere çevirmiş. Ölmüş mü? Hayır Yaşıyor Doktor getir Halil Efendim Arkadaşlar kurtuldum Evet Kurtulduklarına sevindim Konuşarak kendinizi <gülüyor> yormayın Dikiti Gözsünüzden çıkartacağım <gülüyor> Boşuna uğraşma Ben yolun so Sonundayım Hiçbirimiz yolun sonunda değiliz <gülüyor> Sizler için Belki ama Benim için yolun sonu bu Sevda Hanım tamam. profesörü Hı. kurtarabilir mi? Aşırı derecede kan kaybetmiş. Diketi göğsünden çıkarttığımız anda ölür. Ne kadar yaşar? Şu anda hayatta olması bile mucize. Avni! Hı? Bulduğunuz malzemeleri sırt çantalarına doldurun. İpleri, kancaları, ip vidalarını, çengelleri sakın unutmayın. Tamam. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yeni bir çıkış aramayı. Ya, onu sormadım. Benim ne yapmayı düşünüyorsun? senin için bir sedye hazırlamamız gerekiyor benim için bir mezar hazırlasam daha <gülüyor> daha iyi olur yersiz bir istek istek değil gerçek dikitle yara çığlendim dikiti çıkartırsanız belki göğsündeki yarayı kapatamazsınız sonucu kötü de olsa bir karar vermek zorundasın sen <gülüyor> Sen benim yerimde olsan kararını Ölmeni yardım eder. Yok, hayır, istediğini yapamam. Yapmak zorundasın. Hadi. Öldür beni. Yapamam dedim. Beni, beni bu şekilde bırakamazsın. Profesör nasıl öldü? Kısaca mutlu diyebilirim. Hayır onu sormadım. Göğsündeki dikiti çıkardım. Ölümünü çabuklaştırmışsın. Evet. Üzülme sen doğru olanı yapmışsın. Bu cehennemde doğruların ya da eğrilerin bir anlamı yok. Beni dinleyin. Yaşamak için son şansımızı kullanıyoruz. Ya dışarıya çıkmak için yeni bir yol bulacağız ya da güneşi bir daha görmeden öleceğiz. Bu nedenle çok dikkatli davranmak zorundayız. Asetiyen lambaların uzun süre dayanması imkansız. Yürüyüş devam ettiği sürece sadece iki lamba yanacak. Bastığınız, tutunduğunuz yerlere dikkat edin. Aletlerin bir bölümü toprağın altında kaldı. Önemli değil. Mağara tamamen çökseydi biz de toprağın altında kalırdık. Çaresiz elimizdekilerle idare edeceğiz Sadece aletler değil Yiyeceğin bir bölüm de toprağın altında kaldı Bütün aksilikler üst üste geldi Aksilik değil kader Yer Geri... 2300 metre altında evet. evet. Bizim çıkamadığımız yere kader giremez Yanılıyorsun kaderimiz bizimle beraber Bu çukura girdi ve bizimle beraber ölecek Arkadaşların moralini bozma Mağarayı terk kaç gün oldu? Lambayı saatime tutsana. <Gülüyor> Heh, tamam. Dört gün olmuş. Ayaklarımın altı şişti. Benim de adım atacak halim kalmadı. Yarım saat mola veriyoruz. İsmail, arkadaşlara verdim ekmek dağıt. <Gülüyor> Yerin altında bu kadar uzun tüneller olabileceğini hiç düşünmemiştim. Amerika'nın Kentucky eyaletindeki Mamut Baharası'nın galeri uzunluğu yaklaşık 250 kilometre. Ya. Biz de dört günde sadece yetmiş kilometre yürüdük. Titriyorsun. Üşüyorum. Mağaranın sıcaklığı yirmi derecenin üzerinde. Hasta mısın? Hayır. hayır. Yüzün ter içinde. Sevda, eza çantasındaki dereceyi ver. Yok. Teşekkür ederim. Ağzını ne, aç. Hayır, beni rahat bırak. Çocuk gibi davranma. Bir şeyim yok benim. Bunu zaman gösterecek. Lütfen kolunu aç. Ah peki, ah. Aman Allah'ım kolunun her tarafı yara olmuş. Of. Neden söylemedin? Fark etmedim. Saçmalama. Gömleğini ve atletini çıkartın. Doktor benim yaralarımdan daha önemli şeyler var. Şu anda hayatta. senin yaralarından daha önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Hakan Bey soyunmasına yardım edin. Ayhan Bey siz de lambayı getirin. Teşekkür <Gülüyor> ederim. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. <Gülüyor> tamam. Atleti de çıkartın. <Gülüyor> yavaş Atlet vücuduna yapışmış. Oksijenle suyla yumuşatalım. Haydi Ben Atleti iki taraftan keseceğim. Sen de kesilen kısımları hızla çekeceksin. <Gülüyor> Halil Bey canın yanacak. Şu <Gülüyor> bez parçasını dişlerinin arasına al. <Gülüyor> ve bütün gücünle ısır. <Gülüyor> Hazır mısın? Evet. Avni Bey, Selçuk Bey siz de kollarını tutun. Yaralarına dikkat edin. Çek! <Gülüyor> Bayıldı önemli değil tanrım 10 yıllık meslek hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Her tarafını iltihap kaplamış. Onu tanımasam vücudunda deri olmadığına yemin ederim. Bu yaralar normal değil. Yara yaradır. Normal ya da anormal ne fark eder? Ve bir dakika. Bu tür yaraları daha önce görmüştüm ama nerede? Hatırlamaya çalış. Düşünüyorum, düşünüyorum. Tamam hatırladım. Almanya'da çalışırken nükleer santralde görev yapan bazı işçilerin ellerinde görmüştüm. Radyasyon mu? Evet. Bunların radyasyon yanı olduğuna eminim. Bu mümkün değil. Neden? Nedeni basit. Hepimiz hepimiz aynı havayı teneffüs ettik ama hiçbirimizde o yanıklardan yok. Radyasyon sadece havada bulunmaz ki. Mağaranın yanındaki sıcak suda hanginiz yıkandınız? Yanılmıyorsam sadece Halil Bey yıkandı. Doğru. Bu nedenle de sadece hmm. Halil Bey'de yanıklar var. <Gülüyor> Ay Kendini nasıl hissediyorsun Çok kötü Her tarafım sızlıyorum Yaralar ne zaman başladı Bilmiyorum yani Tam olarak hatırlamıyorum Acını hafifletmek için ağrı kesici vereceğim <gülüyor> Solarını temizleyeceğim Vücudum eski sağlığına kavuşacak mı Bunu zaman gösterecek Bu Kelimeler Sorumun cevabı değil Biliyorum ama kehanette de bulunmak istemiyorum evet, siz mi Evet vücudun radyasyon deposu haline gelmiş Yanılmamışım Avni Efendim Bundan sonra grubun lideri sensin Halil Bey hareket zamanı geldi ...Halil Bey uyanın. Halil Bey? Ne oldu? Ne Halil Bey uyanmıyor. Hı, çok yoruldu. Bırak biraz daha uyusun. Nabzı atmıyor. Ölmüşüm. Nehanet olsun. Ölecek zamanı buldu. Bugüne kadar yaşaması bile mucize. Allah günahlarını affetsin. Onun günahlarını affetsin. Bize de bir çıkış yolu göstersin. Ne yapmayı düşünüyorsun? Çaresiz yola devam edeceğiz. Başarabilecek misin? Çok zor olacak. Ama deneyeceğim. Beni iyi dinleyin. Yukarıdaki galeriye çıkmaya çalışacağım. Başaramazsam sizler sakın umutsuzluğa kapılmayın. Ne olursa olsun yolunuza devam edin. Hakan ipleri getir. Tamam. Allah'ım sen ona yardım et. İnşallah başarır. Dikkat et gömleği taşa takıldı düşecek. Hayır hayır gömleğini kurtardı devam ediyor. Hey aşağıdakiler. Dua etmeyi bırakın da girse kaç metre kaldı onu söyleyin. Yaklaşık 30 metre. Ay, heyecandan vücudumun her tarafı titriyor. Sadece senin değil hepimizin vücudu titriyor. Aşağıya düşerse bizim için her şey biter İnşallah düşmez. Başarmak üzere. Birkaç metre sonra girişe ulaşmış olacağım. Hayatımın en uzun dakikaları. Tamam. Çıplak Yaşasın, yaşasın. <gülüyor> İdi aşağıya Çok sarkıtıyorum. Önce Hakan çıksın. Tamam geliyorum. Önce bayanlar. <gülüyor> bayanlar fırlanamaz. Onları çekmek zorundayız. Bu nedenle önce Hakan çıksın. Benim kollarım oraya tırmanacak kadar güçlü değil. Sen çık tırmarsın. Pekala. Tırmanmaya başlayın. Bu uçurumdan geçmemiz imkansız. Başka bir yer, bir yer olmalıyız. Bildiğim bir yer var mı? Hayır. Çaresiz buradan geçmeyi deneyeceğiz. Peki karşıya geçmek için kanat mı takacaksın? <gülüyor> Allah insanlara kanat vermemiş. Ama zorda kaldıkları zaman kullanmaları için akıl vermiş. Hakan çantadaki çengeli ver. Çengeli karşıdaki kayaları tutturabilirsem uçurumu geçeriz. <gülüyor> Yaşasın başardım. <gülüyor> he? Sel Selçuk ipin ucunu arkamdaki kayaya bağla. Dikkat et ip mümkün olduğu kadar gergin hale gelsin Oldu Evet beyler Önce hanginiz denemek istersiniz ben. Eldivenlerini tak Heh. Güzel Gözlerini kapat ve ipi tut ha, ha, ha. İp koptu Aman Allah'ım İp koptu Yakamadım İp bir ipin koptuğunu sandım. Galiba biraz geçti Hakan nerede? Kayaların arkasında. Hakan! Hakan! Hakan! İşte orada. Evet garip. İşte orada kayaların arasında. Aa, evet. Bayılmış. Doğru söylemişsin. İp gerçekten kopmuş. Ve senin uçuruma düşmeni önlemek için ipin ucunu tutmak zorunda kalmış. Sonra da sürüklenerek kayalara çarpmış. İpin ucu hala ellerinde. Beli kırılmış. Çaresiz onu taşıyacağız. Yanımızda taşırsak rahat hareket edemeyiz. Kolay ya da zor. Onu götürmek zorundayız. Yiyeceğimiz tükendi. Asitlen lambalar bitmek üzere. Doktor, elimizde sadece iki tane lamba var. Lütfen biraz çabuk. Sabırlı ol. Çok zaman kaybettik. Burada zamandan bol bir şey yok. Hakan yüzünden çok yavaş hareket ediyoruz. ...görmeye bu şekilde devam edersek... ...ya açlıktan ölürüz... ...ya da karanlıkta bir uçuruma yuvarlanırız. Hakan'la beraber ölmeyi tercih edelim. Hey karşıya bakın. Koridorun sonuna. Çıkışı bulduk. Evet. Çıkışı evet. bulduk. Işık. Ah. Allah bu ışık değil fosfor. Kayalar fosforla kaplanmış. Ama çok güzel bir görüntü. Burada konaklıyoruz. Yambaları söndürün. Yolumuzu aydınlatmak için fosfordan faydalanabiliriz. Nasıl? Elbiselerimize fosfor sürerek. Güzel bir fikir. Ne kadar yolumuz kaldı? Bilmiyorum. Yarın altında yön tayin etmek zor. Çıkış için az bir yolumuz da kalmış olabilir. Aynı yere dönmüş de olabiliriz. Hakan öldü. Cenaze töreni düzenlemek için çok uygun bir yer. Saçmalama. Yo, hayır hayır saçmalamıyorum. Onu fosforla kaplı düz üzerine yeterli veririz. Selçuk haklı. ...insanlığımızı tamamen kaybetmeden insanca bir iş yapalım. Yerde sürünmekten diz kapakların parçanı. Benim de. İlahiyat yani olsun koridor bittikçe daralıyor. Sıkışıp kalacağız geriye dönelim. <gülüyor> Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Ne oldu? Kap... Kafamı taşa vurdum. Taş kırıldı mı? Taş, kafam kırıldı. Kafanın tamamen dağılmasını istemiyorsan kaskını giyersin. Tamam mı? Kaskımı kaydettim. Imkansız. Selçuk, Sema'nın kollarını tut. Bütün gücünle çek. Burası çok dar, geriye dönemem. Sema, Selçuk'un ayaklarını sıkıca tut. Tamam, tamam tut. Sakın bırakma. Selçuk onu çekmeye çalış. Ellerim kayıyor. Lanet olsun. Selçuk benimdeki kayışı çıkartabilir misin? <Gülüyor> evet. Tamam güzel. Kayışını çıkart ve geriye doğru uzat. Sema kayışın ucunu tut. Tuttum <Gülüyor> tuttum. Elini birini kullanarak diğer elini kayışla Selçuk'un ayağına bağla. Ayağımda yana var biraz dikkatli ol. <Gülüyor> Bağladım. Selçuk sıra sende. İki elinde kenardaki kayaları tut hadi. <Gülüyor> tamam. Bütün gücünü kollarına ver. Hazır mısın? Evet hazırım. <Gülüyor> onu çek. Söylemesi kolay, gel de kendin çek. Beni iyi dinle, birbirinize bağlısınız. Ya onu çıkartırsın ya da onunla beraber bu delikte geberirsin. Karar <gülüyor> kahretsin. Kolum çıkacak. Sızlanmayı kes. Aa, aa. Kayış Hayır, kayış kopmadı. Sıkıştığın yerden çıkınca gevşedir. Teşekkür ederim. Aa, önemli değil, önemli değil. Ayağımdaki kayış çıkartsın. Günel genişliyor, evet. Ayağa kalkabiliriz. Oh, yorgunluktan ayağa kalkacak halim kalmadı. Pekala bir müddet dinlenelim. Ah. Sevda nerede? Bilmiyorum. E, tünele girmeden önce Sema'nın arkasındaydı. Yemin misin? E, hayır değilim. Onu arayalım. E, nereye açıldıkları belli olmayan bir sürü galeri var. Hangisini aramayı düşünüyorsun? Bak doktora doktora her an ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden gerekirse bütün galerileri ararım. Onu bulamazsın. Şansımı deneyeceğim. Sana bir saat süre veriyorum. Bu süre bitiminde dönemezsen, yolumuza sen, siz devam edeceğiz tamam mı? Kabul. <gülüyor> Yanına bir miktar fosfor al. Belirli aralıklarla geçtiğin yerlere sür. Dönüş sırasında yolun rahat bulursun. Ben de seninle geliyorum. Hayır hayır, hayır sen burada kal. Onu bulabilecek mi? Ne çok zor. Neden? Bir ne çok nedeni var. Sevda! Sevda! Samallık da inanıyorum. İnşallah kendisi de kaybolmaz. Sevda! Ya çok gidelim, kadar oldu? 55 dakika. 5 dakikası kaldı. Evet. Biraz daha bekleyebiliriz. Elimizde sadece bir lamba var. Boşa zaman harcayarak onun da bitmesini bekleyemem. 2 dakika sonra saat dolacak. Ve biz yolumuza devam edeceğiz. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Ya onlar ne olacak? Burada herkes kendi hayatından sorumlu. Bir başkasının hayatını düşünecek ne zamanın var ne de gücüm. Bazıların dediği gibi ölen ölür... Kalan sağlar bizimdir. Oo so, sadece sağlar değil, ölüler de bizim. Ah, <gülüyor> Onu bulabildin mi? Evet. Kayaların üzerine düşmüş ve boynunu kırmış. Yaşıyor mu? Hayır. Eczacı çantasını lazım olur diye yanıma aldım. İyi yapmışsın. Tar! Hepimiz kurtuluruz. Yok yok sana söz veriyorum. Huzuruz. bu kara cehennem bizi de yutacak. Yaşama isteğimizi kaybetmezsek ...bizi yutamaz. Artık yaşama isteğimizi de sanmıyorum. Garip, toprak çok yumuşak. Sanki bastığın yer oynuyor. Haklısın. Toprak kuru olmasına rağmen bataklığı anlıyorum. Başka bir yerden geçmeyi deneyelim. Geçecek başka bir yer yok. Devam etmek zorundayız. Ha! <gülüyor> toprak çöküyor! Aşağıya Tut elimi! Yetişemiyorum! Sema lambayı bu tarafa çevir. Tamam. Sana söyledim lambayı bu tarafa çevir. Çekiyorum. Tutunduğum taş yerinden çıkmak üzere. Korkma seni o delikten çıkaracağım. E, acele et. Tamam tamam şimdi elimi tutabilirsin. Lanet olsun çok ağırsız seni yukarıya Hayır, Ayaklarımla çıkma. Ayaklarımı tut, attan attan bak ayaklarımdan tut! <gülüyor> bana yardım et! Elimi bırak! Elini bırakırsam aşağı düşersin! Hemi bırakmazsan ikimiz beraber Hep Beni bırak da kendini kurtar! Bunu yapamam! Aptallık etmeye yapmak zorundasın! Hayır! Yapmak zorundasın! Hayır. Hayır seni bile bile ölüme gönderemem! Bu benim isteğim kararı sen veremezsin! Gevesini bırak da bana yardımcı ol! Baydasız! Ah kollarım tamamen uyuştu! <gülüyor> Hakkı helal et dostum! Ya! Allah. Im. Allah'ım, ona yardım edelim. Aşağıya düşmesine engel olamadım. Senin gibi kadere lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun! İkimizden başka kimse kalmadı bu cehennemde, sen ve ben. Yaşamdan uzak, ölümle korkun. Yerdeki çantayı al. Sema! Sema, Sema kendine gel, kendine gel. Ah. Yürüyebilecek aklım kalmadı. Sırtıma bin. Beni taşıyamaz. Yenerim. Sen bilirsin. S Sıkı tutun. Bugüne kadar kendinden hiç bahsetmedin. Elcimsin. Hayır. Nişanlı Ne nişanlı ne de sözlü Kız arkadaşım var mı <gülüyor> Ders çalışmaktan Kız arkadaşın zaman bulamadım Peki Sen evli misin Evli nişanlı ve sözlü değil Tek arkadaşımsa bilgisayarlar Bak sana Samimi bir şey söylemek istiyorum Seni beğeniyorum Ya sen Eee cevap vermiydin Benden hala nefret mi ediyorsunuz? Nefret insanca bir duygudur. Bense insanlığından şüphe etmeye başladım burada. Saçmalamıyorum. Hayır saçmalamıyorum. Sen de duyuyor musun? Evet. Beni yere indir. Yer aldın Acı bir sürpriz. Burada sürprizden bol hiçbir şey yok. Karşıya nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Lambayı niye kapattın? Hasletilen bitti. Ya, karanlıktan korkuyorum. Başka lamba Elimizdeki son yandıydı ben. Korkuyorum. Bak yanına gelin. Sakın yerinden kımıldama. Seni seni göremiyorum. Sana yerinden kımıldama dedim. Kımıldama! Ah. Ah. Helalet olsun. Yere düştü. Selçuk! Selçuk! Ona yardım etmeliyim. Ah, su buz gibi soğuk. Sema! Sema! Hatırladığın tek şey İmdat isteyen zamanın sesiydi İnanılır gibi değil Ama gerçek Size verdiğim süre doldu Tamam doktor Geçmiş olsun İnşallah sağlığına kavuşursun. Onu nerede bulmuşlar? Turhal'ın iki kilometre batısında. Yeşilırmak mehrenin kıyısında. Ya kız? Aynı yerde bulmuşlar. Vücudu tanımayacak haldeymiş. Bir araştırma gezisi için dokuz kurban. Bence bu çok ağır bir bedel. İster ağır olsun ister hafif... ...bilim uğruna yapılan her araştırmanın... ...muhakkak bir bedeli olur. Kurt Deliği adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Bayram Alacatlı. Yöneten Engin Uluda, Efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar...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 Polis, Pekcan Türkeş. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın. Thank you.